Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Çık Radyo ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 19 Kasım 2021 bir Cuma günü böyle hafif yağmurlu bir İstanbul Cuma günü 95.0 açık radyoda canlı yayında Önce Sağlık programındayız ve konuğumuzu Ayşegül tanıtacak. Ayşegül'e rica ederim. Evet e, bugün konuğumuz çok da ilgi çekti sosyal medyada biliyorum bekliyorsunuz. E, hemen adını söyleyeceğim Seray Şahiner e, konuğumuz. Evet edebiyatçı e, Seray Şahiner e, şimdi bizi dinleyenler acaba neden diyordur e, neden demeyenler de vardır ama e, son romanından dolayı Ülker Abla'dan dolayı bizim konuğumuz Seray Şahiner çünkü pek rastlamadığımız bir şeyi yaptı Seray Şahiner, sağlık sisteminin içeriden bir roman yazdı, tabii bir edebiyatçı gözüyle roman yazdı, hep bu sağlık sistemiyle ilgili romanlar sağlık çalışanlarının gözüyle e, sağlık çalışanları karakterize edilerek ana karakter yapılarak yazılmıştır. Ama Seray Şahiner farklı bir şey yaptı. Bir refakatçinin gözünden hem de profesyonel bir refakatçinin e, gözünden yazdı romanını. Ama çok az e, Seray Şahiner'i de size tanıtmak isterim. Genelde yazarlar yazar olarak biliniyor ama e, onun geçmişinde neler var, nasıl eğitimler var doğrusu çok bilinmiyor. Ee, Sera Şahiner aslında iletişim fakültesi mezunu gazetecilik bölümünden mezun oldu. Zaten e, bir süre gazetecilikte yaptı Seray Şahiner. Ardından e, 2011'de Marmara Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümünden sinema ana bilim dalından yüksek lisans derecesi aldı. E, belki bu daha sonra tiyatroyla ilgili yazdıklarında da e, katkıda bulunmuş olabilir. Ee, Seray Şahiner Hanımların Dikkatine adlı öykü kitabıyla 2012 yılında Yunus Nadi öykü ödülüne KUL adlı kitabıyla 2018 yılında Orhan Kemal e, roman ödülüne layık görüldü. Zaten Seray Şahiner'in edebiyatıyla Orhan Kemal'in Firuze'nin edebiyatı da aslında biraz hatta Latife Tekin'in edebiyatı. Ee, aynı e, rotayı e, temsil ediyor diye düşünülüyor doğrusu. Ondan dolayı bunların hepsini konuşacağız. Yoksulların hiç edebiyatta konuşulmadığı bir dönemde yoksulların edebiyatını e, yapmaya devam eden e, bir yazarı konuk ediyoruz. Peki e, ben de bir şeyler söyleyeyim e, izin verirseniz eğer. Şimdi ben e, Bülker abla kitabını aldığım ve e, ilginç bir şekilde e, yani evde Ayşe şahittir e, bir geceli bitirdim. E, yani soluksuz okudum. Son birkaç yıl içinde okudum. Bu kadar hızla okudum. Bu kadar keyif olarak okudum. Kitap yoktu. Hiç laf olsun diye söylemiyorum. İkincisi ya bu kitabın kapağında birinci baskı 50 bin yazıyor. Hani benim bildiğim e, bin tane falan basar Türkiye'de kitaplar. Bunun sırrı nedir? Bir de onu size soracağım. 50.000 yani çok çok yüksek bir sayı ve çok çok keyif verici bir sayı bu. Ama gerçekten Ülker dili hem de bir edebiyat eleştirmeni değilim. Ayşegül'ün yanında tereciye tere satmışım ama yani öykü olsun, kurgusu olsun o kadar keyifli ki. Bilmiyorum benim aklıma hani bu kitabın yurt dışına yabancı dillere çevrilip yayınlansa ne iyi olur. Türk Edebiyatı'nın sınırlar ötesine de taşımış olursunuz gibi geliyor. Hiç zannedilmesin ki konuğumuza böyle güzellemeler yapıyoruz. Bana kalsa fazlasıyla hak ediyor bu kitap. Yani gerçekten kutlamayayım teşekkür edeyim sadece size bu kitap için. Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Bu önce sağlık benim zaten e, takip ettiğim bir program. O yüzden hani dinleyicisi olduğum programın e, katılımcısı olmaktan da çok mutluyum. Güzel sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Radyo olduğu için belli olmadı ama çok mahcup oldum, kızardım. Sağ olun, çok sevimsiniz. Yani önce destekleyici ve dinleyici sonra konuk olduğu zaman bu süreç programcı olmaya kadar gider Seray'a. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Arkadan lokal yaparım ben size. <gülüyor> İyi oğlum, niye Programı mesela Seray <gülüyor> Şahiner ve Şahika Yüksel birlikte bir program yapabilirsiniz. Eğer dinliyorsa kendisine de hocama da buradan selamlarımızı getirelim. benden de çok selamlar, çok saygı duyduğum, selam verirken bile dikkatli davrandığım bir insan. Evet, o iyi, iyi yapıyorsun o dikkatli davranışı. Ben de öyle evet, yapıyorum. Evet, <gülüyor> hepimiz galiba. Selamlar buradan. Peki, ya, Ayşegül soruları, Ayşegül'le başlarız ama bu sefer müsaade derse eğer kendisi de ben sorayım. Neden bu uyku? Neden siz kitaplarınızda daha çok kadın karakterler üzerinden gidiyorsunuz? Biraz oradan başlayalım. Çünkü Ayşegül hatırlattı, doğrusu isterseniz ben atlamışım. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Biraz da o bağlamda bu kitabı konuşmak istedik. Gerçekten neden hep kadın karakterler diye başladı Temelde yani ilk kitabımı ben yazdığımda bana şu, bu soru ilk defa 15 yıl önce geldi ve ben fark etmemişim. Ne yazdığımı bilmediğimden değil, kadın karakter yazmanın bir haber değeri olduğunu bilmiyormuşum. Sonra dönüp kitabıma o gözle baktım ve şeyi fark ettim. Benim refleksiz ettiğim şey bu kadın meselesi. Benim aslında... Sokaktan, evden sokağa çıkarkenki refleksim de yani ben sokağa ne için çıkıyorsam masaya da onun için oturmuşum. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela bir erkek kahramanın konu olduğu bir edebi eseri okurken mesela işte Yusuf Atılgan ben çok isterdim onun yerinde olayım. Çünkü orada aile kadamda şeyi konuşuyoruz. Sinemadan çıkmış insan, sinemadan çıkan adam nedir? Ama bir kadın karakter sinemadan çıktığı zaman biz gece onun başına neler geleceğini de e, taksiye binerken arkadaşının eve gelince beni ara deyip demeyeceğini de merak ediyoruz. Çünkü bu bizim normal hayatımızda da böyle. E, benim mesela şey e, Gece Gezen Kızlar kitabını ilk alışımı hatırlıyorum Leyla Erbil'i. E, gece gezebilen bir kadın olarak söylüyorum bunu da ve bu konuda e, metinler yazan bir kadın olarak da söylüyorum. Ben de ilk şeyi düşündüm. A bakayım ne yapıyorlar, ne maceralar var. Ama mesela Russo'nun Yalnız Gezlerin Düşler'ini okuduğumuzda ya da o kitabı elimize alırken şey diyoruz, ah bu adam da ne hülyalara dalacak. Ben bizim hülyalara dalma hakkımız edebiyatta ve sokakta gelene kadar galiba bu konuda yazmaya devam edeceğim. Çünkü e, istiyorum ki ne bizim kadın yazmamızın haber değeri olsun, ne bizim gece sokağa çıkmamızın haber değeri olsun, e, ne de yaşamamızın haberleri olsun. Hayatımız biricik ve çok kıymetli. E, üçüncü sayfalardan daha iyisini hak ediyoruz. Bunun içinde sokakta, sayfada biz kendimizi ve e, bir aradalığımızı ne kadar temsil edersek o kadar e, elzen fayda gibi geliyor bana. Evet. Ayşe bir şey mi söyleyecektin? E, evet. Evet. De... Evet. 25 Kasım hı hı. E, Dünya Kadına e, Şiddetle Mücadele Günü'nde aslında e, Seray'ın Antabus kitabını da belki konuşmamız gerekir. E, Antabus e, kitabı aslında biraz bayrak olmuş da bir e, karakter, Leyla Teşekkür karakteri. E, 25 Kasım'a eminim konuşulur e, hı hı. edebiyat eleştirmenleri tarafından e, bu kitap. Seray bu kitabı yazarken ve bu karakteri oluştururken neler düşündün, nelere baktın? Ben biliyorum sen aslında çok doğaçlama yazıyor gibi görünen ama aslında arka planda çok çalışan bir insansın. Hı hı. Mesela şehir yazmak istediğinde ben biliyorum sen şehircilik doktorasına başladın. Evet. Aslında doğaçlama yazdığı düşünülen... Yazarlar ve şairler çok çalışır geçmişte. Ee, mesela bizim de hani bu programı çok doğaçlama yaptığımız düşünülüyor ama Biz önceden mesela sorular çerçevesi o kadar biliyorum. belli ki programın çok dışına da çıkmıyoruz. Ee, bu Leyla karakteri için nasıl çalıştın, nelere baktın e, bunu merak ediyorum. Ülker adayı geleceğiz tabii evet. de Antabuz çok hani etiket oldu artık. Ben e, aslında hep arada kalmış karakterleri yazıyorum ve genelde ya göçmenleri ya göçmenlerin bir iki kuşak sonraki halini yazıyorum. Ama e, Antibus'taki arada kalma hani kentlilikle taşralılık yok basının oluşturduğu dil ve kendi hayatımız uzun sözleri değildi. Oradaki arada kalma tamamen ölüm ve kalım arasında kalmış bir kadının hikayesiydi ve e, bu aslında biraz Ülker Abla'da da olan bir şey. E, annelik vazifesi olarak yaşayan kadınlar. Çünkü işte bu adamın eline çocuk bırakmam dediği için e, hayatını sürdüren ve çocuğuyla beraber hayatını sürdürmeye devam eden kadınlar bunlar. E, ben tabii ki kuramsal okumaları yaptım. Antalus'ta da, Ülker abla da da aslında bütün kitaplarımla ilgili. Fakat şöyle bir şey istiyorum. E, metnin ben o okuduklarımı, araştırdıklarımın hepsini kendi içimde damıtmış, eritmiş olarak metne oturuyorum ki araya bir dipnot kaçmasın. Çünkü e, benim yazdığım karakterler, e, yani öyle karakterlerim de var ama bu mesela Leyla özelinde söyleyeyim. E, dans edemeyeceksem devrimim devrim değildir diyen bir karakter değil. E, o sadece nefes almaya çalışıyor aslında ve o nefes alırken de hayatını biraz da mizahla kendine ilk yardım yaparak sürdürmeye çalışıyor. E, mümkün mertebe karakterimden fazla bir şey bildiğim belli olmasın istiyorum. O yüzden de konuyla ilgili bütün meraklarımı giderecek kadar çalışıyorum. Ve bunu en sokaktayım zemin hale getirene kadar çalıştıklarımı unutuyorum. Asıl çalışma kısmı o çalıştıklarını unutma bence. Yani çünkü doğallığı yakalamak. E, ya Ama şey yani benden daha zeki bir karakter. Çünkü 10 kere yazdım. Kendi hayatımı bir kere yaşayabildiğim için onu sonradan <gülüyor> düzeltemiyorum. Ama şey yani... E, Çalıştıklarımın ve unuttuklarımın karşılığını aldığıma inandığım bir karakter. Evet, çok güzel. Ee, bu belki bundan dolayı da e, akademisyenlerin metinlerinde çok teer görünür. Yani işte felsefi şeyler. E, akademik şeyler, edebi Hı. akımlar, o kadar patlar ki yani teylini görürsün. E, Serenkin'de hiç teylini görmüyoruz ama teylini görmememizin nedeni, hiç arka planda çalışma olmaması değil büyük bir çalışma var aslında. Belki hani bu damıtma sözü doğru. Ya o disiplinler arasılık meselesinde e, açık radyoda programdayken insan böyle gelmeleri rahat rahat kullanabiliyor. Hı. Seyircilerimize teşekkür, dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. O disiplinler arasılık meselesinde. E, yani ben tez okumayı da çok seven bir insanım bu arada. Hani yazmış da bir insanım. Bu ee, birbirine araştallaştırırken e, kendi türüne sadık kalmak diye de bir e, mesele çıkıyor ortaya. Ben de edebiyattayken e, bütün bilgimle beraber yani çok biliyorum demiyorum araştırmamla beraber diyeyim. E, edebiyata sadık kalmaktan yanayım. Peki e, Ayşegül, bu e, sizler için Ülker Abla'ya gelelim isterseniz. Hı hı. Bir kere bu kitap Bülker abla hani niye önce sağlık programında sizi konu alıyoruz hani bütün o edebi keyfinin dışında öykü tamamen hastanede geçiyor. Evet. Ee, ve e, hani Ayşegül biraz önce profesyonel bir değil. Aslında bana kasi çok profesyonel değil refakatçı. Eğitimini <gülüyor> falan almış özellikle? Hayır. Ben de çekirdekten yetişiyor. Fakat bir özel <gülüyor> Alay, alaylı ve alaycı bir, bir refakatçı. Özel bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim annemin 1950 yılında açtığı bir eczanesi vardı. Hı -hı. Eczane sıra Servler Caddesi'ndeydi. Alman hastanesiyle e, o dönemki dev kuş arasında bir yerde. E, yani tam Cüngür. Ee, ve orada zaman Alman Hastanesi var belki ama e, biraz aşağısına ilk Yardım Hastanesi vardı. İşte ben de bu çocukluğumda filan eczaneye anneme yardım etmeye gittiğim zaman or oraya bazen ilaç filan götürdüm. Ben romanı okurken bütün gece boyunca e, bende e, arka plan olarak e, Taksim İlki Yardım Hastanesi vardı. Aşağı yani iltiyiz, Ülker abla yürürken mesela ya da bir üst kata çıkıp alt kata inerken ben o... İlk yardım hastanesinin üst katına çıkıyordum, alt katına iniyordum falan. Böyle bir e, arkada bir, mekansal bir dolgu yarattım kendi kendime. Ama çok keyifli oldu. Yani çok mesela karşıda bir, şey bir eczaneye vardı. gidiyor. Orada karşıdaki eczaneleri bakıyorum tek tek. O arada bir sokak vardır. Şeye giderken, Bilsa'ya giderken orada <gülüyor> eczaneler vardır. Garaj vardır. Oradaki ne gidiyor? Hangisi acaba olabilirdi falan gibi. Böyle bir canlandırma. Bu da benim özel şeyim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Böyle koku gibi bir çağrışma olması. Koku da hatırlatır ya. Bölük size bu tarz bir mekansal çağrışma olması bana da e, mutluluk verdi. Teşekkür ederim. Evet. Bu, bu e, hastane e, geri planı çok güzeldi. Fakat öykü çok ilginç. Ayşegül bundan sonra sözü sana bırakayım istersen. Sen devam et. Hastaneleri nasıl gözledi Seray? Onu anlatsın bize. E, evet. Yine Antabus'taki sorumuzu bir tekrarlayalım. Hı hı. Ülker abla karakteri nasıl oldu? Yani sen bayağı hastaneleri biliyorsun. Hı hı. E, hı hı. Ben aslında neyi bildiğini de biliyorum. E, hocam <gülüyor> Taksim İlk Yardım'a gönderme yaptı. Ben Samatya civarını tabii hı hı. gönderme yapacağım. Çünkü e, senin e, yaşamanın büyük bir bölümü de hastaneler bölgesinde geçti. Sen bize anlat. Şöyle e, ben Vatan Caddesi'nde büyüdüm. E, dolayısıyla o çevredeki o zaman e, şehir hastaneleri e, kavramı pek bilmiyorduk vardıysa da galiba yoktu. Evet. Vatan Hastanesi, Hazreti, Cerrahpaşa, Paşa, Çapa, Samatya e, bütün bu hastanelerin göbeğindeydi bizim ev. Ve e, ya biz oralara gelen bütün hastalara annemle biz gider refakatçilik ederdik. Ya da gelen refakatçileri alıp evimize getirip refakatçilere refakatçilik ederdik. İşte e, temel ihtiyaç. Hani biz onlara bakardık. Dolayısıyla ben hastaneleri biraz iyi biliyorum. <gülüyor> e, e, oradan kaynaklanan bir altyapı oldu. Bu arada şeyi de çok iyi bilirim. Hmm. Şişli Etfali ve e, işte Oku Meydanı SSK'yı da çok iyi bilirim. E, refakatçi olarak da çok iyi bilirim. İşte ziyaretçi olarak da Allah salıkta uzun vadeli düşürmesin. Bu kitap şununla alakalı aslında. Benim biraz e, barınma hakkı üzerine çalışmak istediğim bir dönemden geçiyordum. E, ve barınma nefsi müdafadır diyen bir metin yazmak istedim. Ve bu e, kadın meselesinde de, bizim temel haklarımız meselesinde de bu gidecek yeri olmamak birçok zaman o şiddete ne yazık ki e, maruz kalmayı, katlanmaya devam etmeyi beraberinde getirebiliyor. Ben şeyi merak ettim. Yani yazarak nasıl bununla mücadele edebilirim bilmiyorum ama e, gidecek yeri olmayan bir kadın çıktığında evinden ve o şiddetten kaçtığında e, yaşayabilecekleri üzerinden bir izlek oluşturdu. E, çok kısa özetleyeyim. Ülker abla... Ee, yıllarca gidecek yeri olmadığı için evdeki şiddete maruz kalmış bir kadın bir gece aniden evinden çıkmaya karar veriyor ve gidecek yeri yok. Biraz ayak alışkanlığıyla hastanenin bekleme salonuna gidiyor. Çünkü o zamana kadar hep evden çıktığında gördüğü şiddetten dolayı acile gidip tedavi olmuş. Yani dolayısıyla dönecek bir baba evi de kapıları açık olmadığı için aslında Ülker'in dönecek baba evi hastane. Çünkü onun yaraları hep hastanede sarılmış. Ee, o yüzden hastaneye gidiyor ve şöyle bir fikirle çıkıyor. Burada kayıt dışı nasıl kalabilirim? Doktor olamam. Ee, hemşire olamam. Hasta bakıcıya temiz rapor isterler. Kayıtlara geçmemem lazım. Kim var? Üç öğün yemek yiyip burada kalan refakatçiler var. Dolayısıyla e, tanımadığı kimsiz hastalara refakatçilik ederek biraz e, hastaneye göç ediyor aslında. Bir memlekete gider gibi göç ediyor. Evet, e, romanda şöyle geçti. Bütün anlattığı anlattık. Değil, erken teşhis. E, erken teşhisti diye e, geçiyor. E, Birçok soru var. E, devam edelim. edelim ve müzik arasında. Bir müzik edelim. arası. Tamam, o zaman e, ilk sanatçımız Gloria Weiner. E, Kendisi Ülker abla için söylesin. I you survive? <gülüyor> çok güzel, çok yakıştı. Teşekkür ederim. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda Gloria Geiner'dan I Will Survive isimli dinledik. Sayın konuğumuz Sayın Seray Şahiner'le son kitabı Ülker Ablayı konuşuyoruz. Evet, Ayşegül. Şimdi, Şimdi Sosyal medyaya dönelim. Sosyal evet. medyadan e, çok güzel selamlar var bize e, ve e, müthiş deniliyor. Programa onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz e, biraz dinleyicilerimizle birlikte e, yürütüyoruz programı e, Seray. Onlara selamsız olmaz tabii ki. E, en başta da söyledik ama Şahik hocamıza çok selam gönderelim. Selam. E, Nihan arkadaşımız dinliyor. Ayşe Badura çok selam hep desteği için. Ee, bu arada Manisa'ya selam. Manisa'da hekim arkadaşlarımız dinliyorlar. Ee, çok, çok keyifli çok diyorlar. Çok sevdiğim arkadaşlarım da var Manisa. Evet, evet, Tabii evet. Kamile de selam Aha, söyleyelim. Patolog. Selam. Ee, şair Hakkı işte dinliyor. Ayşegül galiba koptun. Ee, Ayşegül. Ben de Hakkı'ya selam söylüyorum. Çok sevdiğim bir <gülüyor> dostum. <dört gülüyor> tamam. Peki Ayşegül Bağlı'na bağlanmaz tekrardan. Yani, konuk olarak katılıp Ayşegül'ün giriyor. Sözün devam ettirmem biraz sıkıntılı oldu. Ya, ya şey seraya. 23 Nisan vesilesiyle Ayşegül'ün yerine oturdum diyelim. Bir de yani, var da. mı Ayşaraya e sorun diyecektim. <gülüyor> Peki e bu oturacağım. Hastaneleri gözlediğiniz gözleme şeklinizden bahsettik. E, gerçekten de e, acil servis, mesela acil servisinin özelliği, işte kimliği ortaya çıkmasın diye hangi servislerde gitmesi, servislerdeki işte koğuşlar ya da iki ya da tek kişilik odalardaki evet. koşullar. E, bu arada oraya sığınmış bir, bir yaşlı bir bey var değil mi? Bir, bir radyatörün yanından hiç ayrılmayan falan. Evet, evet. E, yani bütün bunlar çok çok şey, e, çok gözle e, böyle göz önünde canlanan e, ama çok e, sağlam gözlemlerin sonuçları e, gerçekten çok keyifli. Şimdi bir e, soru geliyor aklı. İşte sizin de tanımladığınız ok meydanı, SSK, işte, etfali, samatle filan. Bunlar, e, bu, e, demin konuştuğunuz gibi postmodern İstanbul'unda şehir hastaneleri olsaydı İstanbul'da işte, pek böyle olmazdı herhalde değil mi böyle devasa? Hiç olmazdı. Yani en azından biz onu e, Ayşegül'le de bu hafta sonu konuştuk aslında. Ee, böyle bir refakatçilik kurumu olmazdı. Ayşe birinin bana fark ettirdiği bir şey var. Ee, yani ben de biliyormuşum da. Ayşe bazen duyunca anlıyorsun ya bildiğini. Ee, mesela refakatçilerin bir kısmı gece orada kalıp gündüz işlerine giden insanlar. Ya yani ben de bir süre böyle refakatçilik yaptım. Dolayısıyla şehrin bu kadar uzağında ve bir e, tatil köy mesafesinde olduğu zaman hastane o zaman oraya siz. E, ...sefere gider gibi gidip geliyorsunuz. Evet, evet. Ve uzunca bir sefer yapıyorsunuz. Ee, bu... ...Taksim İlk Yardım'da çok savunduğumuz... ...hani kalması için hastanelerden biriydi. Birçok hastane içinde... E, ...içinde değilse de bahçesinde... E, ...arkadaşlarımızla, doktor arkadaşlarımızla buluştuk. E, sağlık, sağlık hizmetinin... ...kolay olması da bir temel hak. Ve e, aslında biraz... E, nasıl diyeyim, parmak sallamamaya özen göstermekle beraber biraz bundan da bahsettiğim bir kitap oldu. Çünkü e, kadın başka bir hastaneye, Ülker abla başka bir hastaneye gitmeye karar verdiğinde, e, şimdi birine gidiyor sadece poliklinikler kalmış, birine gidiyor sadece doğumhane kalmış, birine gidiyor sadece bir otopark kalmış ve aslına bakarsanız şu anda e, Suriçi bölgesindeki hastanelerin durumu böyle. Yani e, hasret ki bizim eve o kadar yakındı ki çayı da ucuzdu. Ee, biz bazı e, arkadaş toplantılarını Bilal Fekin'in kantininde yapıyorduk ortaokuldayken. Ee, şu anda ben geçen gün baktım. Yani bu kitabı yazarken bütün hastaneleri bir daha gezdim aslına bakarsanız. Ee, o işleyiş yok ve önünde bir aslında iki tane ambulansın ve bir sürü otoparkın park ettiği, şey otoparkın diyorum, arabanın park ettiği bir bahçe var. İşte diğer sur içindeki hastanelere baktığımızda bazı servisleri e, gitmiş. E, tabii bunlar ulaşım ve sağlık hizmetine ulaşım, ucuz ulaşım için çok e, şey e, sakınca yaratacak durumlar. Aslında biraz e, temel haklara mugayir gibi geliyor bana ama şimdi burada iki doktorun yanında e, bu konuda konuşmak çok bana düşer mi bilmiyorum. Ben hasta ve ol refakatçi olarak söylüyorum. Şimdi siz bahsederken Ayşegül hatırlar İstanbul o ana girişinden sola döndüğünüz zaman acilin karşısına banklar vardır. O banklarda hep gece... Sabah geldiğimiz zaman hı hı. refakatçılar falan uyurlar orada battaniyelerle evet. falan yani e, böyle bir müessese. Mesela Batı ülkelerinde falan yok böyle refakatçılık diye yani hasta herhalde yeterli hizmeti alıyor ki eee refakatçi zaman böyle bir kavram olmadığı için e, refakatçının Fransızcasını ben bilmiyorum mesela yok böyle bir şey. Ne demek refakatçi yok böyle bir kavram yok çünkü konsept yok. <gülüyor> Dil sadece sağlık için değil, Hiç. muhabbet için yani de yani hastane hastalıkla beraber biraz sert bir yer olduğundan dolayı İnsan sadece pansumanına yardım edilsin diye değil, merhaba diyecek insan için de o refakatçiye ihtiyaç duyuyor. Ya bir de e, dikkatimi çeken Saray sözünü kestim galiba ama bu e, ziyarete gelenler. Hı hı. Bir, o, şey o da, ayrı, e, bir şey lazım O ayrı bir şey o, bir olaydır yani o ziyaretçiler. Kalabalık olarak ziyaretçiler gelip çapada mesela kendi hı hı. aralarında sohbete başlarlar. Bu arada hasta ne oluyor, iyi mi, yoruluyor mu filan. Ya da e, olup, olup olmadık yemekler. Tabii kütılda çay demlenir, ikram evet. edilir. Evet. Ne çayı çay çok masum canım. Rahmacunlar gelir, dolmalar gelir. <gülüyor> yani hastanede pek olmayacak bir ziyaretçi şeysi vardır. E, Bu ziyaretçilerle diye. beraber e, biraz benim hastaneyi seçmem şununla da alakalı. Ben orayı bir e, memleket gibi kodlamaya evet. çalıştım. E, ve aslında içindeki herkesin, yani şimdi bir haftadan uzun yaşamış herkesin, Zamanla alışmaya başladı, kuyruklarında beklemeyi kanıksadığı, Aa, burada da şöyle bir e, çiçek manzarası varmış, hani hastanelerin içinde güzel e, şeyler oluyor ya, bahçe düzenlemeleri. Burada da güzel bir çiçek varmış dedi. Şu karşı penceredekiler herhalde yeni gelmiş daha, yeni orkideleri var dediği bir hale geliyor. Ama bir yandan da şu, e, ben burada ülkeri bu cennet cehennem arasında Vergilius var, Dante cehennemi gerildiren. Ben ülkeyi biraz cehennem rehberimiz gibi e, kodladım. Ve onunla beraber onun gözündeki bütün günahkarları görüyoruz. İşte cimrileri, katilleri, e, kendiyle fazla işte, kibirlileri de görüyoruz. O yüzden yani hastanede bütün bu insanların çünkü biraz sınıfsız bir yer. Tabii ki özel hastane ve e, kamu hastanesi gibi ayrım olmakla beraber daha az... E, Nasıl diyeyim? Yani birçok sınıfın daha çok e, karşı karşıya kalabileceği bir yer olmasından dolayı da bir e, iyi bir ortak nokta olduğunu düşünüyorum. Mesela ben şey de görüyorum. Havalimanında da rahat rahat uyuyanlar var. Ama havalimanında uyumak için en azından 500 lira bir uçak paranız olması gerekiyor. Evet. Ama hastane gerçekten biraz e, genel kullanım alanına baktığınızda evsizlere de çatı olabilen bir yer olduğu için o sizin dediğiniz çay makinesinin yanındaki adamları ben biliyorum. Evet. her hastanede vardılar. Evet, evet, evet. Seray bir de aslında kitapta... Kitapta bir memleketinde bir alegorisi o çok evet. açık hani ee, okuyanlar da fark edecektir. Ee, orada aslında sen özel hastaneyi de Ülker bir götürerek e sınıf çelişkisini de ortaya koymuş durumdasın. Ülker çok şaşırıyor e özel hastaneye ama hiç orada barınamayacağını da biliyor. Aslında burada hani sınıf çelişkisi de kesinlikle yüzümüze çarpılıyor e diye düşündüm. Biraz şeydi yani Ülker özel hastaneye giderken ya tipim uygun mu falan diye gidiyor. Çünkü orası onun için e, protokolle gittiği bir yer gibi geliyor. Hani aylarca devlet hastanesine barınmış bir insan olarak ve şey diyor. E, bunlar da pijama altına terlik giyiniyormuş. Demek Hı. ki burada zenginlik fakirlik fark etmiyor. Şurada zenginlik fakirlik fark ediyor. E, daha zor görünmez oluyor şeyde e, özel hastanede. Bu görünmez olma da biraz Ülker şey gibi aslında. Ee, mevsimlik pop şarkısı gibi olmak zorunda yani iz bırakmamak zorunda ee, o yüzden de yani ihtiyacı olduğunda kimse el uzatmazken e, dikkat çekeceği ve başı belaya girdiğinde bir anda ortada kocaman bir kadın haline geliyor olması onu çok rahatsız ediyor ve hani kayıtlara geçmekle beraber olumsuz dikkatlere başını belaya sokacak dikkatlere maruz kalmak da onu çok güzel bir şey güzel değil başını belaya sokan bir şey Zaten özel hastaneden de atılıyor. Gerçekten kimsenin kitabı okumasına gerek kalmadı. <gülüyor> şey anlattım. <gülüyor> <gülüyor> Program biz podcast'te koymayalım en iyisi. Tamam. <gülüyor> Ama katilini söylemeyin. Evet, tamam. <gülüyor> ee, evet, evet. Aslında polisiyon roman yani. Evet. Ya, ben, ben mesela kişi... oğlunu merak ettim. Çıkacak ortaya diye bir yer bekledim bir ara. Niyesi? Ee, benim kitaplarımda şöyle bir şey var. Yani olanlar çıkmaz mıydı? <gülüyor> çıkmıyorlar. Yani kulda da çıkmamıştı. Şundan ben kasıtlı olarak mesela kocayı bir daha hiç göstermedim. O bir daha hiç göstermedim ve ana tehlikemiz aslında kocaya evi. Evet. Şu yüzden göstermedim. Biz kocayı bir kere daha görseydik o kuşatılmışlık ve tehlikenin her yerden geldiği hissi azalacaktı. Ama ülker dışarı çıkınca şeyi fark ediyor. Kayıtları geçmemesi lazım. Kameralara yakalanmaması lazım. Her taraf mobese. Ee, en ufak polis çevirmesinde kimlik verebilir ve başı belaya girebilir. Aslında otur oturduğun yerde diyen şey bize sadece koca değil ya. Diğer unsurları da fark ediyor. Diğer fişlemeleri, senin sokaklarda ne işin vardıları da fark ediyor. Bu yüzden evet. kocayı bir daha görmüyoruz. Evet. Ee, bu arada arkadaşlarımız yani da sürüyor. kendisinden ki... beter olabildiği durumlar var. Pardon özür dilerim. Yok. Bu onunla alakalı bir şey. Ayşegül, bir şey e, mesajlarımız devam ediyor. Buket Uzuner mesaj göndermiş. Edebiyat hayatın bütün yüzlerini aydınlatmaya devam ediyor. Edebiyat yaşıyor. Teşekkürler demiş. Biz de Buket Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok e, yazar olarak da sevdiğim insani de çok hayranlık duyduğum bir insan. Sağ olsun. Talit etmiş. Çok teşekkür ederiz. İyi e, Bir müzik kadısı daha verelim istersen Ayşegül. Daha sonra. Ülker Ablarımızdaki Abla dışındaki hastanedeki çalışanları yani kim işte hoca, başhekim, hemşireler, Hemşire. hastabakiler onlara bir bakalım isterseniz. Bu kez daha genç bir sanatçı dinleyeceğiz. Mia Mia'dan dinleyeceğimiz parçanın adı Bad Girls. 19 Kasım 2021 cuma günü 95.0 açık radyoda önce sağlık programındayız ve Mia'dan Bad Girls isimli parçayı dinledik. Konuğumuz Seray Şahiner ve e, yeni çıkan e, romanı Ülker Abla'yı konuşuyoruz. Ülker Abla, bir saniye atlamayayım, Everest'ten çıktı değil mi? Everest'ten çıktı. E, evet yani hararetle e, tavsiye ettiğimiz, hani bir edebiyat programı değil ama ve sağlık programında bile böyle uzun uzun konuşulabilecek e, önemli bir kitap. Evet Ayşe söz sende yine. Sen yine de başkalarına gelen mesajları da aldın, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok mesaj <güzel. gülüyor> <gülüyor> Şahika'nın hocadan var mı acaba? Ee, birazdan olur diye düşünüyorum. Şahika mesaj, mesaj bilmiyor sanki. Ben Böyle bir şey aklımda kalmış. Mesel... Yok yok hocam A WhatsApp'tan <gülüyor> mesaj atmayı falan biliyor. Ee, tabii Aa, ki biliyor. <gülüyor> ee, şimdi e, kitapta bir de e, tabii e, Ülker ablanın farklı sosyokültürel düzeylerden kişilerle karşılaşması var. Bir mesela e, eczacıyla, biraz daha sosyokültürel, biraz daha eğitimli bir refakatçiydi. E, onların hepsi e, Ülker ablanın bu şiddetle karşılaşmasını bir akla uydurmaya çalışıyor. Sanki e, kendi iradesiyle sadece e, bu evliliği yapıp bu şiddete maruz kalıyor gibi e, ve Freud'e gönderme yapıyorlar hep konuşurken Ülker ablayla. Sen işte aslında bir baba sorunun var. Hep bu vardır ya. Babanı tanımlıyorsun, tamamlıyorsun diye böyle bir aklı uyduruluyor. Tabii bu hani felsefenin ve psikolojinin de konusu hani sadece bizim irademizde hayatta devam etmiyor. Toplumsal olanı dışlamamak gerekiyor. Belki Seray Şahiner burada bireycilik ve toplumsallık üzerine de bir dokundurma yapmış. Çok küçük bir üç satırı ...okuyorum. Evet. Bitli okuyacağım yalnız. Tamam. Orada ben de... ...kayış koptu dedim. Lakanda ...ayrı. Freud'da da ayrı... ...bir ip. Armut dibine düşer. Bu lakanda Freud'un... ...yetiştirmesi belli bir şey. Zaten... ...bu adamlar hep birbirini tutar. Kimse bana o Freud bir ipine... ...savunmasın. Şeklinde... E, ...bir ip... ...şeklinde bitirdim. Bu... E, Burada e, aslında sen de e, hani Freud göndermesiyle e, biraz sanıyorum e, bu konuların toplumsal da olduğuna, kadına şiddetin e, toplumsal da olduğuna, hani bireyin kararıyla kesinlikle bunların olamayacağına, irademizi aşan bir toplum olduğuna e, gönderme yapıyorsun diye düşündüm. Biraz şu da var yani dediklerinle beraber e, haplaştırılmış bilgiyle bazı gerçeklerin altından kalkamıyoruz üstünden gelemiyoruz yani benim Freud'a ve Lacan'a kişisel olarak bir lafım yok tabii ki <gülüyor> e, ve hani iletişim bilimleri okumuş bir insan olarak 6-7 senemde onlarla geçti e, ve fakat şu var bu bazı bilgiler şey ya günlük burç e, yorumu gibi e, bize aktarılıyor ya aa sen demek ki bu da yedim bakayım bunda Freud yani ne var diye o kadar kolay bir formül gibi sunuluyor ki ee, yani Freud'un kendini o kadar hızlı tanımlayabileceğini zannetmiyorum. Ben adam oturmuş, yani tonlarca kitap yazmış. Ee, biraz benim oradaki e, sözüm diyeyim, e, bu düşünürlere, bilim insanlarına değil, e, bu oradan gelen öğretiyi haplaştırılmış sanki hani, hani Sigrid gibi. İyi düşün, iyi olsun, o bir kenarda. Şimdiye kadar olumsuzlukları hayatına sen çektin, o bir kenarda. Evet. E demek ki bunlar da hep, işte bunlar hep Freud, o bir kenarda. Ama böyle hani e, ne yazık ki, keşke öyle olsa, bir tweete sığabilecek bilgilerle biz hayatımızı kurtaramıyoruz. Ve e, o sorumluluk da, bir şey çok kolay ya, sen söyle adına, işte onlar da evlerinden çıksalarmış. Ya bu hani eve kapatılmış ve şiddete e, katlandığı, yani o katlanmanın bir e, tercih olduğu iddia edilen kadınlarla ilgili söylenen bir şey aslında. Abi yok. Yani çıksaymış bir kapı kilitli, iki gidecek yer yok. Yani ben o yüzden sokağa ve edebiyattaki bu yöndeki sesi bu kadar önemsiyorum. Ve mahkeme önlerinde bu kadar önemsiyorum. Ee, bazen o kilidin yerine ses vermemiz lazım. Bazen o kalın duvarın yerine söz vermemiz lazım. Yoksa yani e, oturup hı, biraz da insan hani... Kendi kaderini kendim yazıyor demek çok kolay bir formül ve şey ya bir yandan da bu. Bunu diyerek de bir yandan sen şey demiş oluyorsun. Yeterli sorumluluğu yerine getirmiş oluyorsun. Buna kafa yormuş bir insan oluyorsun. Ama hiçbir sorumluluk almayarak ve her şeyi mağduruna yıkarak e, iyiliği çok çirkin bir şekilde kullanmış oluyorsun. E, bence bu bir kötülük. Çünkü vah vah tüh, tüh, Sonra da dedin ki Ay, şöyle de aydınlanaymış. Sonra da yürüdün gittin. Şimdi bence bu kötülük. Yani bu bahsettiğim bilim insanlarıyla alakalı bir şey değil. Onların kullanımıyla alakalı bir durum. Evet. Bunu son yani, zamanlarda da hep gördüğümüz bir şey. Ee, bütün e, suçu e, mağdura yıkmak, e, bireye yıkmak. Ve e, kapıyı açmaya, komşu olmaya, kime entelektüel e, kaplamalar yaratmaya çalışmak. Değil mi? Evet. İki şey bilek... pardon. Buyur, buyurun hocam siz bu, diğer karakterlere bakalım demiştik. Hı -hı. Ee, bir hemşire var, yardımcı olmaya çalışıyor aslında. Evet. Yani, ee, doktorlarla fazla bir diyalog yok. Aslına Olur. bakarsanız hiç yok. Yani onu istemiyor zaten. Ee, Çünkü tanımak tercih. istemiyor Hı, aslında. Ee, ama bir bir klinik şefi ya da bir başhekim e, gerekirse eğer e, onu hani atabilir de fark ederse. O endişesi var değil mi? Evet yani bazen şimdi hemşireyle e, suyuna giderek iletişiyor. Ya bir yandan da ülker sokağa çok geç adım attığı için her göçmen gibi bir dil öğrenmek zorunda. E, bir jargon öğrenmek zorunda. E, burada hastanede değişik insanların dillerini öğreniyor. Hemşireyle nasıl konuşulur? Hasta bakıcıyla nasıl konuşulur? Hastayla ve e, bakmayan diğer yakınlarıyla nasıl konuşulur? Aslında e, hayatta kalmanın yolları olarak... Diller öğreniyor. Yani doktorlara evet. fazla ilişmemeye çalışıyor. Çünkü onları bir üst kurum olarak görüyor. Ee, ve e, biraz hastanenin de temsilcileri olarak gördüğü için... ...göze batarsa e, oradaki barınma e, durumunun tehlikeye girebileceğine inanıyor. Evet. evet. Şimdi... <gülüyor> Ee, arkadan konuşmamış olacağız ee, Hı -hı. programımızda bir e, profesör var hocamız var Selim hocamız Hı -hı. var şimdi bir tek e, sağlık sistemi eleştiriliyor. Bence doktorlar biraz Seraj Şayner tarafından romanda korunmuşlar, ee, çok eleştiriye e, maruz bırakılmamışlar. Bir tek bir profesöre dokundurma var sadece. O da yani profesörlük bakamla dokundurma var. Çünkü herkes bir profesörden bahsediyor, fakat o profesör yok ya. Yani. yani var da hani hiç görünmüyor. Aslında. Görünmeyen bir güç. Evet. Çünkü şöyle dokundurma olarak değil. Ee gene hastanelerde doktorlardan yani e, işte doçantlardan uzmanlardan daha av profesörü görüyoruz ama bu, bu profesörün elinde bir şey değil. Kadın bir ihtiyaç bir talep aslında bir e, hayranlıkla ya bir profesörü görseydik diyor. Çünkü hani e, bir de şeydir ya en şeyken en hastayken e, en çok okumuşu en çok bilgilisi gelsin senle ilgilensin istersin ve dolayısıyla hastaneye giden yolu düşen herkesin ya benim hani yara bandımı profesör taksın gibi bir hani benim kuzenim doktor anneannemin de eli kesildi geçen sene. Ee, dedim ki anneanne anne, gel bantlayalım. Dedi ki Gamze gelsin o yara bandı taksın. Çünkü Gamze doktor ama yara bandı takacağım. Ee, burada aslında e, bir özenme ve e, nasıl söyleyeyim bir hayranlık var aslında. Yani doktorları korumak mı estağfurullah ama tabii ki beni e, TTB hekimlerine emanet edin. o da ayrı yani hani çünkü e, bir meslek zümresinin bu kadar çok fedakarlık yaptığı, bu kadar e, bedel ödediği bir dönemden geçerken e, ancak bunu söyleyebiliyorum ben. Evet, maaş eti attı Seren Şahin. Ben de profesörü <gülüyor> görmüş oldum Ülker gibi. <gülüyor> Selim Hocam teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de e, asıl memleket alegorisi dedik kitap için. Hı -hı. E, kitapta girip çıkan karakterler de var. Onu da görüyoruz. Hani baştan sona yaşamayan karakterler Hı -hı. var. Mesela kaçak göçmenleri gördük. E, kaçak göçmenlerle birlikte oluyor e, e, e, Ülkeri abla. Hı -hı. Hani bu da bir tanıklık durumu aslında. Hani edebiyatın da tanıklığı bu çağı. E, Freud'den bahsedince Velakan'dan bahsedince Hı -hı. bu Türkçe olmayan isimler olduğu için ilk akla gelen acaba Freud ve Lakan Kürt mü? Evet, ee, bu, diye bir tanıdım vardı diye gelenler. <gülüyor> evet, evet, yani e, bunlar da aslında bir e, çağ tanıklık. E, dilerim kitap yaşar ve dilerim hocamın e, önerisi, e, söylediği şey farklı dillere çevrilir. Çünkü refakatçi tanımının da farklı dillerde farklı yansıları olacağını düşünüyorum. Dönemde karşılaştığımız durumlara dair bu değinilere de belki biraz söz etmek istersin. Evet. Özellikle kaçak göçmenler hani biraz daha kaplamış bölümü. o Oraya bir konuşmak istersin. Zaten çok yakın hani barınma ihtiyacıyla evet, evet. Aynı Ülker şey ablanın. Olmasa olmaz yani. ...ya şimdi şöyle bir şey var... ...ben e, Türk sineması üzerine tez yazmış bir insan olarak... ...eski filmlerdeki hayatı çok istiyorum... ...çünkü orada bir tane kötü var... ...Erol Taş geliyor... ...kötü adam kahkahası atıyor... ...kötü adam gibi but ...kötülük yapıyor biliyoruz... ...biz film başladığı andan itibaren... ...ama şu anda şöyle bir şeyden geçiyoruz... ...böyle kötülük adam adama markaj e, ...bizdaha sana yapılan bir şey değil artık... ...radyasyon gibi... ...her yere yayılıyor... ...sistemle beraber her yere yayılıyor bu barınma temel ihtiyaçlar meselesi hani ülker bir kişi evet ee, ve kalacak yeri yok sonra o ee, işte kaçak göçmenlerle karşılaştığımda şeyi görüyor bunların da kalacak yeri yok gece konfeksiyon atölyesinin sahibi üstlerine kapıyı kilitleyip gidiyor bir şey çalmasınlar diye yani orada bir yangın çıksa da gidecek yerleri yok ve şey diyor ya çaresizliğin adı kabul etmek olmuş ve önce sorguluyor sonra kendisi de iyi ben de bu gece burada kalayım deyip bütün o riskleri Göze evet. alıyor. Biraz bu sokan korkutuculuğuyla alakalı bir e, içerinin e, tehlikesini göze alma durumu. Yani gene e, gece gezen kızlar mevzusuna geliyoruz aslında bakarsanız. E, öyle. Yani, yani şey riskler arasında tabii. tercih yapmak durumunda. Aynen. Evet. Tanıdığım risk dediğimiz tabii. şey belki de yani. Bir de sokakta çok. E, büyürken duyduğumuz, işittiğimiz öğretilerle beraber çok anonim bir tehlike bizi takip ediyor gibi hissediyoruz. Ama kapalı alandayken 10 kişi varsa beni 10 kişilik bir tehlike ha. bekliyor demek. Yani e, riskin öngörülebilir olması tabii, tabii. sayısını biliyorum, ne olduğunu evet. biliyorum en azından. Sınırları biliyorum. Biraz. Dışarıda daha sürpriz de ne Bir Evet Ayşegül, çok süratle geçti vakit. E... Seray söyleşimiz son dakikalar. Ne soracaksın? Var galiba şey biraz hani e, kopup sağlıktan biraz e, Türkçe Edebiyat'a e, yönelmek istiyorum. <gülüyor> e, Türkçe Edebiyat'ta özellikle e, Sere'in benim olduğum kuşakta şunu görüyorum okuduğum öykülerde ve romanlarda. Orta sınıf. Hep orta sınıf anlatılıyor. Bunu da yani aslında hani bir akla oturtuyorum. Yazan orta sınıf. E, işçinin yazabildiği yok. E, bir yerde okumuştum 12 saat çalışıp yazmak zordur demişti. Ee, ama e, bu da bizim e, edebiyatımızı çorak bir ülkeye dönüştürüyor. E, sürekli biz orta sınıfın dertlerine, özellikle de bu kişiler e, yaratıcı yazarlık kurslarından çıkmış kişiler oluyor. Hep her şeyi mantığa oturtmak gibi bir dert var. Bundan dolayı bir kişi yoksulu yazdığı zaman sanılıyor ki büyülü gerçekçilik yazıyor. E, Latife için de böyle evet. oldu. Latife aslında hani bayağı yoksul, göçmen yoksul yazdı. E, büyülü gerçekçilik sanıldığı. Çünkü yoksulun hiç hayatını bilmediği için orta sınıf onun hayatını hani büyülü bir şeymiş gibi düşünüyor. E bazen bu da e, hayatta kalmak gerçekten düşünüyorsun... büyülü olabiliyor. <gülüyor> tabii ki, tabii ki e, yani e, aslında yıllar boyu da böyle gelişmiş. Hani biz aslında yoksulu yazanı hep hatırlamışız. E, Hı -hı. İşte Nazım aslında sokaktaki insanı yazmış, memleketimden insan manzaralır, Orhan Kemal öyle yazmış, Ruzhan öyle, öyle yazmış, Latife Tekin öyle yazmış. Hatırlıyoruz da yoksulu yazana. Sence neden hani e, yazarların bir kısmının eli yoksuldan uzak duruyor, hiç tanımadıkları için mi acaba diye düşünüyorum. Bu senin başta söylediğin... hani e, Veya senin neden elin yakın duruyor diyeyim. Yine başta söylediğin. E, bu Orhan Kemal'in bir... E, Orhan Kemal bir yargılanmasında hani sürekli yoksulları yazdığı için yargılanıyor. Ama bir o şeyleri okudum ben, e, mahkeme kayıtlarını okudum. Bayağı edebi bir röportaj aslında. Hakim diyor ki niye yoksul yazıyorsunuz? Bu ihtiyaç nereden geliyor? O da diyor ki tanısam zengin de yazacağım. Zengin tanımıyorum. Bu e, biraz ben artık zengin de tanıyorum da e, şununla alakalı. Benim işçi kökenli bir insan olmamla alakalı olarak ben zaten o konfeksiyon atölyelerinde büyüdüm. Ee, ...işte dönemsel yaptığım işlerden dolayı da... ...işte o garsonluktur, o verlokçuluktur yani... ...şu anda senin üstündeki her şeye ben oturup bir saatte dikebiliyorum. Dolayısıyla e, biraz bilmenin... ...daha doğrusu işten ziyade... ...bu şey var ya... E, ...şu anda bana da çok sık soruluyor... ...işte böyle işler yapmışsınız... ...zihniyle de para kazanabilecek insanlar... ...neden böyle işler yapıyor diye... ...o kol gücüyle dediğimiz işte... ...o kadar çok zihin kullanıyorsun ki çünkü... Hakkını kaptırmaman lazım. Fazla mesai ücretini alman lazım. <gülüyor> e, pazar günü çalışmamayı kurtarman lazım. Asıl orada tetikteyiz yani. Ben o tetikte olma halini biliyorum. İşten ziyade önemli olan bu. Tabii ki o işlerin hiçbirini de belki ileride... Yani yazar olacağıma hep e, biliyordum demeyeyim. Umut ediyordum. Ama bir gün bunları yazarım diye... Yani o bir şey çıkacağını ben tahmin etmiyordum açıkçası. Hani haydi gözlemleyeyim değil. O çalışırken öyle olmuyor. Yani bir sokakta yürürken de şimdi... Ee, işte sen de yazıyorsun ben de yazıyorum hiç ya bunu da yazar mıyız diye yürümüyoruz sadece birbirimizi taksiye bindirirken eve gidince beni çaldır diyoruz taksici duysun diye ee, refleksif olarak bazı şeyleri yazarken zaten yaşarken daha da içselleştirmiş oluyorsun ve onlar o bilgiyle kağıda dökülüyor belki de bu son konuştuğumuz konular ya bende bir şey çağrıştırdı yıllar önce ama epey oluyor Fransa'da bir Türk sinemasına ait bir toplantı izleme olanağı bulmuştum. Orada e, o dönemler Türk sinemasında hani İstanbul'da birazcık küçük Burjuva dünyası, e, yalnız yaşayan, başarılı bir iş kadını, işte sevgilisi var aldatıyor, aldatılıyor. İşte onun bunalımları buna ait takım filmler gösterildiği zaman batılı bir takım eleştirmenler, ya bunlar bizim sorunlarımız, siz bunlarla niye uğraşıyorsunuz? Siz işte Yılmaz Güney'in Yol filmindeki o imajı yapın. O bizim, Bize biraz oryantalizm verir. Evet yani tamamen değil mi? Bu böyle bir şey de var yani. Batı da öyle bakıyor aslında yani. Küçük burjuva ya, e, dünyasına ait eleştiriler filan. ne ilginiz var onun krallığı biz yazarız diyor adam. Siz, Siz varoluş problemini. Bize bırakın açarını soyuruz. Aynen Böyle yani. bir şey vardı yani. Bu bir ilginç bir şey şimdi o çağrıştırdı. Ee, Bu erkeklerle yani. kadınlar yani erkek kahraman ve kadın kahraman arasında da var aslında. Yani... Gene e, edebiyatta ne yazık ki e, bunda da hani şöyle başta bahsettiğimiz şey. E, biz varoluş problemlerini e, erkeklere bırakıyoruz. E, gece sokakta yürürken kendimizi kollamayken burada yazıyoruz. Çünkü e, normalde de öyle. Evet. Yani şey ne yazık ki ben şeyi çok istiyorum. Ee, bu benim yedinci kitabım. Aşağı yukarı hepsi de bazı tezilginlikler, bazı arada kalmışlıklar, bazı korkular üzerineydi. Bunların hepsi geçsin ve kitaplarımın hepsi böyle haber değersiz. Aa Burada da kağıtlar varmış olsun. Başka rüyalar görelim. Ee, umarım. Bundan sonrası için öyle bir şey düşünemiyor musun? Ne gibi? Bakın, yani, <gülüyor> farklı bir parça <gülüyor> değiştirmek. Yani kadını ve bu ıı, Ayşegül'ün bahsettiği işte hı hı. yoksul, orta sınıf, yoksul kesim. Bunların dışına çıkmayı ya da farklı şeyler yazmayı, farklı. Yani gibi. aslında ben şimdiye kadar bazı önerilerde... Herhalde plaza ödülerde... CEO'su yazacak mısın? Evet, öyle kadınlar da yazdım. İlk iki kitapta varlardı. Yok, erkek olarak hı -hı. düşünmüştüm. Anladım. Yani onu yazdım da <gülüyor> ya geçen kitap... diye. Hep yekti. işte şöyle bir haber gördüm. Erkek de yazdı diye bir haber gördüm. Kendimle alakalı. Ya şöyle ben plazasiyosu da yazıyor olsam onu bir kriz anından e, öykü ya da romanı başlatacağım için gene kimsenin o çorabına çamur sıçramamış kahraman imajına uymayacak gibi geliyor. Evet, evet, hayır, Çünkü hayır, hayır, hayır. hayatımızın aslında ilginç ya da ne bileyim e, ışıklı yanları bizim o başımı sıkıştığında bulduğumuz çarelerde o zaman daha zeki oluyoruz. O zaman Eğer daha çok zorluca dediği gibi yaparsan, her belki hani, e, Ahmet Altan için kadınları en iyi anlayan erkek yazar derler. Senin içinde belki siyoları en iyi erkek anlayan kadın. Yanlayan, <gülüyor> kadın yazar. <gülüyor> Benim, toplumcu gerçekçilik çizgisine gösteriliyorken bir anda siyoları en iyi anlayan kadın yazar olmam şahane olmaz mı? <gülüyor> evet. <Öyle. gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <Peki. gülüyor> ya çok keyifli bir söyleşiydi ne yazık ki vakit tamamlanmak üzere. Ayşegül var mı başka soracağım? Yani soru Yok. çok. Artık e, akşam yemekte sorarız diye düşünüyorum Seray'a e, soruların <gülüyor> devamına. Evet ben e, ikramımla geleceğim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağ olun. Veda ederken size e, bu kez Aretha Franklin'den bir klasik parça dinleyelim. Respect. Bununla veda edeceğiz. Ee, Seray çok teşekkürler katıldın. İçimize vakit ayırdın. Sağ ol. Ben teşekkür e, dinleyicilerimize ederim. Dinleyicilerimize de ben iyi hafta sonları diyerek veda ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet Teşekkür teşekkürler. Selam. Önce selam. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batu.